Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz şimdi. Geçen haftadan beri duyurduğumuz üzere bir konuğumuz var. Stüdyomuzda ağırlıyoruz. Kazım Öz bizlerle beraber hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet yönetmen Kazım Öz'de Zer filminin vizyonu vesilesiyle bir araya geldik. Cuma günü vizyona girdi son yapım. Evet öncelikle ellerinize sağlık demek. Hem adetlerin... ...adettendir hem de içimizden epey geliyor... ...biz de filmi izleyenler arasındayız... E, ...zira... ...evet... E, ...şöyle sorayım... E, ...geçen yaz Ağustos ayından Defne Gürsoy ile... ...Doğan Yöne de bir araya gelmişsiniz... ...orada evet, bir evet. son söyleşimiz orada yayınlanmıştı... ...açık dergi içinde... ...Zer o zaman bitmişti aslında... ...Ağustos evet. ayında... ...epey bir zaman var bugüne baktığımızda... E, ...kötü şeyler mi oldu diye bir merak ettim. <gülüyor> ...neden bu kadar gecikti? Evet. ...aslında biz... E, Sinemacılar bir filmle ilgili bitti diyorsak inanmayın yayınlanmamış da bitmemiştir. Yani mesela e, filmin galasından önceki hafta kesin filmle ilgili bir şey yapmışımdır yani. <gülüyor> Onun için yapımcılar Son yönetmenleri takipti. pek artık bir noktadan sonra bulaştırmazlar yani filmi uzatmasın diye. Hı hı. Tabii ben kendim yapımcı yönetmen de olduğum için Öyle kendi kendime takıldım. Kontrol yani mekanizmanız filmde. yokmuş <gülüyor> bir bakıma. Yani biraz öyle. Evet. O açıdan takılıp uzattım yani. yani hmm. Acaba ee, festival mi gezdi diye düşündük biz. Yok daha de. hiç çünkü İstanbul'da, İstanbul'da ilk. İstanbul'da dünya evet. ee, Eksiklikler vardı yani aslında onu diyebilirim. Ya. Benim daha içime sinmeyen sesle ilgili özellikle müzikle ilgili bir takım efektlerle ilgili hı hı. E, eksikler vardı. Filmi izlediniz zaten. Hani, evet. O sualtı sahneleri, evet. işte New York'ta bir takım sahneler. Yani VFX işi baya vardı filmin. Hı hı. Benim de içime silmediği için abire böyle bekletiyorduk. Yani sonunda. İyi yapmışsınız o sualtı sahnesi çünkü gerçekten artık şey başka bir boyut açıyor filmde. <gülüyor> Şimdi spoiler ver, vermiş de durmayalım tabii ama. Biraz vereceğiz <gülüyor> gibi duruyor yine de olsun. <gülüyor> evet bir yol hikayesi olarak tanımlamışsınız. E, tanımlamıştınız Defne Hanım'la da e, konuşurken. Zer filmini, son filminizi. Biraz bahsedebilir misiniz? New York, Dersim arada bir Afyon'a uğrayarak. Evet. Ee, bir nevi aslında bir erginleşme hikayesi de bir yandan ama aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin de tarihini Tarihi anlatıyor. Ee, evet, bir yol hikayesi e, ama biraz uzun bir yol hikayesi. Yani e, belki de böyle dünyanın çok iki uç e, mekanı arasındaki bir yolculuk. Hı hı. İşte New York'un gökdelenlerinin arasından evet. dersimin yıkık dökük evine diyelim. Hadi bir yolculuk. Hı hı. Ee, tabii ki fiziksel yolculuk olmakla birlikte aynı zamanda bir e, ruhsal yolculuk, bir kültürel yolculuk, bir e, kendini arama, bulma yolculuğu ya da yani yol açısından birçok benim açımdan senaryoyu yazarken de çekerken de birçok e, amacı içinde barındıran birçok yönü olan bir hareket bir yolculuk yani diyelim buna. Evet belki biraz <gülüyor> yönetmene böyle sormak haksızlık gibi de olur ama hakikaten e, <gülüyor> bu film neleri toparladı sizin kafanızda yani daha önceki üretimlerinizi düşünürsek aslında temel e, meseleler aslında. Duruyor olduğu yerde evet, e, evet. ya da ana, ana meseleler ama Kâzım Özün filmografisinde Kâzım Öz konuşabilir mi acaba diye evet. sormak isterim. Tabii Size... benim fil, yani yaptığım filmler içerisinde tabii özel bir yanı var. Ee, bu diğer filmlerime göre sanıyorum bilmiyorum insanın kendi filmiyle ilgili bu kadar hemen keskin şeyler söylemesi çok, çok yeni aslında. Çok evet. yeni evet. seyircinin tepkisi de yeni yeni geliyor. O açıdan Hı -hı. bu dediklerim anlam. Değişimine de uğrayabilir doğrusu. Çünkü bir film çekerken bambaşka bir e, anlamı Hı. oluyor yaratan için. üreten için. E, vizyondayken başka yıllar geçtikçe mesela çok başka bir anlamı oluyor. Şimdi ben dönüp 10 yıl önceki e, Bahoz'a baktığımda başka bir şey oluyor. Çok seyrek baktığım oluyor. Aa, Allah Allah böyle miymiş diye dediğim oluyor yani. E, Bauhaus zaten Kürt mertebesinde olduğu için artık başka anlamlar da var üstünde. Yani bu da tabi tüm bu e, sinema birikiminin <gülüyor> tüm bu ürünlerin <gülüyor> içinde benim de yolculuğum. Yani hani Jan'ın öyle uzun yolculuğu içerisinde benim de Hı -hı. bir sanat yolculuğum. Hani bir e, sinema arayışı yolculuğu. E, bir film e, aslında o güne kadar sizin e, sinemayla ilgili deneyiminizin bir şekilde bir geldiği aşama oluyor. Bir sembolü oluyor. oluyor yani Hı -hı. Hı -hı burada da bu filmde de yani hem içerik açısından hem biçim açısından sinematografisi açısından işte deneysellik yönleri açısından evet. benim için çok yeni şeyler barındırıyordu bilmiyorum tabi evet. çok fazla da bir şey diyemiyorum biraz ilgili. denemiş olduğunuz bir film diyebiliriz o zaman yani sinematografik açıdan ve Deneylerde bulunduğumuz evet, diğer yani bazı yönleriyle evet yani mesela diyelim işte bahsettiğimiz sahne <gülüyor> benim diğer filmlerde böyle çok gerçeküstü sahneler çok yok yani burada böyle radikal bir tak diye gerçeküstü sahne <gülüyor> e, geçmek durumu oldu <gülüyor> çok heyecanla e, severek. Çektiğim bir şey oldu hakikaten bu yani o, o kısmı. Ve bir, bir taraftan da filmin belgesel gibi bir özelliği de var. Belgesel olmak gibi bir özelliği. Senaryosunu siz yazdınız. Ee, <gülüyor> özel değilse eğer aslında sizden ne kadar iş taşıyor ya da bütün bunlar duyduğunuz, gördüğünüz, hikayeleri birleştirdiğiniz halimi senaryoya dair dediğim gibi özel bir şey soruyor olabilirim ama. Evet. E, sizin hikayeniz nerede kesişiyor, kesişiyor mu ya da? Kesişen yanları var. Evet yani aslında e, insan yazdığı her karakterde bence kendinden izler bırakıyor yani karakteri. Ama bir süre sonra karakter hakikaten sizden ayrılıyor. Ve bence kendi başına bir karakter olmaya başlıyor. E, yani her şeyi siz o karaktere hani ben onu yazıyorum diye e, şunu yap dediğinizde direniyor da bazen. Yani bu e, Oyuncunun direnişinden bahsetmiyor ama karakterin tutarlılığı. Hayır yani bana yakışmıyor diyebiliyor yani. Hı hı. Ama bazen oyuncu üzerinden de böyle bir e, geri dönüşü olabiliyor. Hani oyuncu o evet. karakteri oynamaya başladığında, onu hissetmeye başladığında. E, Başrol oyuncusunda analım. Evet Nick. İşte. E, yani bazı durumlarda bu, bu böyle olmuyor sanki dediğinde o benim için de bir ses oluyor. Evet yani sen böyle olmasını düşünüyorsun ama... Hı hı. Bu karaktere göre tutarsız bir şey galiba olabiliyor. Yani onun için eğer gerçekten bir karakter ortaya çıkabilmişse, yani onun fiziksel, ruhsal, sınıfsal e, boyutları açısından bir bir vücut bulmuşsa, bence bir senarist ona öyle her istediğini, her istediği diyaloğu yaz, yazdıramamaya başlıyor. Ha. Bu da benim için ilgi çekici bir konu da hakikaten. Yani bir film yaparken. Nereye kadar bunun sınırı? <gülüyor> hani... Ya burada böyle davran mesela dedim bir sahnede. Hı hı. Aslında hayır onun artık kimlik kazandıktan sonra bir ona yakışan en iyi söyleyebileceği, onun söyleyebileceği ancak şeyler olabiliyor. Onun dışında hı hı. olmuyor yani. Evet, Nick'ten biraz bahsedersek aslında. <gülüyor> New York'tan, şimdi bu söylendiği için rahatlıkla söyleyeceğim. Bir şarkının peşinde aslında buraya gelip der, dersime doğru yol olan başrol oyuncusu e, Zerfimi'nin. E, nereli öncelikle? New York'ta mı yaşıyor? Onu merak ettim. Ha, kendisi yok. Oldu. Arnavut e, kökenli ama şehirde yaşıyor. Şu an Berlin'de yaşıyor. 3-4 e, yıl Türkiye'de yaşadı. Bazı dizilerde oynadı. Yani Hı -hı. Biraz böyle bir Yarı Türkiyelilik durumu da artık Nikin var gibi geliyor bana. Türkçe'yi de evet. öğrendi yani hani kırıkta olsa hmm. ki o bizim film için daha iyi bir şey değil. Evet, o kırıklık çok oturmuş hakikaten evet, Türkiye evet. dışında mı yaşıyor diye düşündüm. Evet, evet. evet filmde e, aslında bir yandan karakteri de özgürleştirdiğinizi de söyleyebilir miyiz sonunda? Evet. Çünkü ilk baştaki o biraz depresif, biraz e, yalnız ve izole halinden aslında özellikle o hani son sürer dediğimiz sayende hakikaten yerini bulmuş ve suratı artık gülmeye başlamış bir karakter de ortaya çıkıyor galiba. Böyle bir evet. umutla da bitiyor. Yani. Hatta ismin yüzünden de biz belki o, o ismin ağırlığını mı taşıyor acaba bu bu kadar de, de, depresif can, can, can diye evet, düşündük. Evet. Ama onun belki anlamını bulmaya başladıkça bir şey oluyor. Siz anlatın bence. <gülüyor> evet. Gerçekten özgürleşiyor gibi. Bence de özgürleşiyor. Yani bir parça özgürleşiyor. Yani tabii ki çok şey diyemeyiz. Tamamen özgürleşmeden bahsedemeyiz ama en azından hani hayatı boyunca o e, Kapalı olan, onun için belki de ayak bağı olan, farkında olmadan e, yaşadığı sorunlar, adını koyamadığı sorunlarla, sorunların kaynağına inince, Hı -hı. bence bir gerçeğe ulaşıyor. Yani. yani aslında bir anlamı, bir hakikat yolculuğuna çıkmış oluyor. Ve bu, bununla yüzleşince de e, bu yüzleşmenin konusu çok acı olmasına rağmen, bununla yüzleşmek ama bir sevinç de veriyor e, karaktere. Evet. Yani mesela o sahneyi çekerken çok ince bir çalışma yapmıştık işte hani e, atlamadan önceki hı hı. E, şeyde aslında trajik bir şey var orada değil mi Yani fotoğraf evet. olarak baktığında bir, bir, bir o da bir bir nevi katliam yani doğanın katliamı tabi Pülümür barajının şey var. sularının altında kalmış evet dersimin aslında dersime yakın bir barajı hı hı. Evet. E, ama e, atlamadan önce yani şöyle bir baktığında bir tebessüm geliyor ona. Evet. Mesela bu, bu tartışmalı bir şeydi benim, benim için. Hı hı, yani hı. Ya da izleyenler için de olmuştu o şey senaryo aşamasında. Daha hüzünlü olmalı. Hayır burada aa, çok acı göstermeli. Çünkü aradığı şeyi buldu ama yok edilmiş. Hı hı. Ya da bir şeyin altında kalmış hı hı. E, şeyine ulaşıyor. Ama bence bunu bulduğu için, o yolculuğun bu sonuna geldiği için... ...oradaki o tebessüm dediğiniz şeye çok... E, o, belki de o oraya götürmüş oluyor. Evet. Ha, yani o, o, o kısmı çok beğenerek ben de... Yani çektim çok yönlendir şey yaparak, rahat yönlendirerek. Ve başka bir boyuta geçiyor zaten. Evet, film. evet. O noktada. Zaten aşağıda aslında dediğiniz şeyi görüyoruz yani. Yani tamam. E, o da kendi başına bir trajedi. E, boğulan, şeyin altında kalan, e, suyun altında kalan şeyler... Ama aslında yaşamda devam ediyor sanki ve o bu evet. bunu tadarak bakıyor. hatta o hani çoban ve şeyle karşılaştığındaki tebessüm oradaki o aşkı izlemesi şeyi evet. e, böyle olmalıydı bence çünkü bu yol önemli olan yani o, o yol boyunca insanın yaşadıklarıdır yani hani tabii ki sonuç da önemlidir ama hı hı. yolun kendisi hı hı. bence şeye kadar. ...gittiği nokta kadar... Tabii. ...önemlidir yani. Tabii. Oyunculuklar demişken belki bir de... ...Tonri evet. Sincar'dan bahsedebiliriz. Evet. Ee, çok güzel bir denk geliş... ...ve onu tekrar izlemek de çok güzel hissettiriyor... ...gerçekten. Siz ne evet. söylersiniz? Tekrar bir aramızda gibi... ...hissettim ve <gülüyor> evet, düşündüm ben. Evet. Yani ben çok geç tanıştım filmiyle. Zaten bu film vesilesiyle tanıştım ama... ...hakikaten hayatımın en... ...değerli ilişkilerinden biri oldu. Ee, bir kere çok ciddi bir saygınlık yarattı hepimizde ekipte. Ee, katılımı çok özveriliydi. Hı hı. Yani bu filmin senaryosunu okuduktan sonra öyle hiç. Yani ben ne yapabilirim dedi yani. Hatta başka karakterler için ilk önce şey karakteri için konuşmuştuk. Babaanne karakteri hı. için olabilir. Hı hı. Orada da çok güçlü bir prova göstermişti. Hatta çok dramatikti. Ben hani daha az dramatik olsun diye tercih etmemiştim. Yoksa böyle hı hı. çok çarpışı oynamıştı bizim kas yönetmen arkadaşımız ben bir provada ilk kez ağlıyorum dedi yani. Provanın kendisi. O biraz o onu tercih, şey hani onu oynaması gerektiğini söylüyordu. Ee, yani ikna etmek için de hani söylüyordu bunu. Bu çok güçlü bir şey. Ee, ama tabii biz de kör kadında bu performans baktım yani gerçekten çok iyi gidiyor. Onu söylediğimde zaten o, o rol da onun için çok özeldi. Film için de çok kritik bir rol diye düşündük biz. Evet bence de. Çünkü <gülüyor> aslında düğümü çözen yerlerden evet. bir tanesi oldu. <gülüyor> evet. ee, ama tabii yüzünlü oldu aramızda olmaması. Böyle bir galaya katılmaması mesela. Film vizyonu şu an yok. Yine filmin o rolü oynarken e, aslında hem hem de yerel Türkçeyi <gülüyor> e, bir stüdyoda yeniden çalışma kaydıyla kabul etmişti. Benden bu sözü aldı yani. Hani çünkü sonra derler bütçe yok şu bu biz yapmayız değil. Ben bununla oynuyor, Bu, bu şartla ben kesinlikle çok daha isterim dedim. Çünkü yani Tabii. onu yakalayabiliriz o zaman. Evet. Ama ona da fırsat olmadı. Ben de e, aslında nasıl olsa şey yapacağız diye o sahnelerde ses açısından çok yüklenmedim. Hı hı. E, maalesef dublaja giremedik yani. E, hayatını kaybetti. Ama sesini kullanmak istedim yine de her şeye rağmen. Evet. O çekimlerdeki en iyi tehlikelerden çıkarmaya çalıştık. Evet. Toprağı bol olsun. Tam, Toprağı tam bol çalışalım. olsun. Evet. Radyo dinleyenlerinde yakından sesini tanıdığı son, son rolü bu oldu belki de. Evet. Son evet. rolü oldu. Bey, beyaz perdede. Bu arada Ahmet Aslan'ı da söyleyelim. Ee, evet. Kastolun'un da yazıyor. O da filmin sürprizlerinden bir tanesi. Evet, o sürpriz <gülüyor> daha hiç bugüne kadar Söylemedik de doğru düzgün ama onu sanırım vizyona girdiğinde vizyonda şu anda vardır. konuşulacak yani diye düşünüyorum. Evet o da çok güzel bir sürpriz gerçekten. Ben, bir de dersimde hı. olması bilmiyorum yani başka bir coğrafya gibi geliyor orası bana büyülü hı. haliyle. Orada Ahmet Aslan'ı görmek çok güzel. Yakıştı yani. Çok az zaman var ben dersimle ilgili konuşmak istiyorum. Evet. Ee, zor değil mi çekim yapmak dersimde hakikaten? Yani siz çok alışıksınız gerçi o... E, sahada Zah çalışmayı ama e, yani filmde de söyleniyor. Hakikaten sürekli operasyon var e, hı hı, hı. etrafta. Nasıl geçti? Yani şey, çekimler nasıl oldu? Evet. Ee, çekimler tabii Türkiye'nin biraz daha bu kadar gergin olmadığı bir dönemde çekildi. Hı. O açıdan evet. rahatlık yani. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Çekimlerde de biraz görünüyor zaten o rahatlık herhalde. Ee, yani ama dediğiniz gibi ben belgeselden geldiğim için de biraz daha hı hı. Yani o tür yerlerde çalışma yöntemi, kurnazlıkları, <gülüyor> şeylerini bildiğim için <gülüyor> yol bulabildik kendimize yani. Evet. Oralı olmanızın da bir şeyi var mı? Hozat'ta geçiyor örneğin. Evet. Büyük bir, kı büyük bir kısmı değil ama bir kısmı. Yani tabii. Bunların yani da rahat Büyük ihtimalle. Çünkü sağladım. ben yıllardır orada kamera kullandığım için e, o köyler bir şekilde beni biliyorlar, Hı. tanıyorlar. Evet. İlk başta zor oldu. Onu başta açtım aslında yani yıllar önce kamerayla oradaki şeylere girdiğimde bir güvensizlik söz Hı -hı. konusuydu. Hı -hı. Ee, hatta mesela çeşitli cenazeler, düğünler çekiyordum, tepkiler bile geliyordu. Ama sonra insanlar hatta bana ya şunun cenazesini çektin de bizimki niye çekmiyorsun diyenler bile oldu. Mesela <gülüyor> Böyle gitmiyorsam sanki onlara değer vermiyormuşum gibi <gülüyor> oldu. Kameranın anlamı e, yani o çekim yaptığım bölgelerde değişti. Bunu, bunu gözlemlediğim için de çok Mutluyum yani. Hı hı. O, onun gücünü hissettiler ya da e, büyük ihtimalle bir de onları şey yapmayan bir rencide etmeyen bir kamera tam tersine onların sesi haline geldi herhalde. Hı. Böyle bir rolü e, onlar da desteklemeye başladılar yani. Evet, zaten filmde oynayanlar da yani der, dersimler evet. de bütün doğallıklarıyla oynuyordu hakikaten o çok başarılı ee, o, onu söylemek lazım Yani hani evet. düşündük hatta bu diyaloglar yazıldı mı yoksa hani, <gülüyor> acaba... onlar mı söylediler evet, <gülüyor> evet, <onlar> evet, gerçekten <gülüyor> öyle bir his çünkü diyalogların büyük bir kısmı yazılıydı hı hı. yani doğaçlama kısmı da vardı ama daha az çünkü ben doğaçlamaya açık oluyorum genelde şeylerde de ama yani doğaçlama Ada altında tekrar şeyi yakalayan senaryosuna giren cümleler de az oluyor. Yani başlayan cümleler az oluyor. Burada büyük oranda bir senaryoya uygun gitmeye çalıştık. Hı hı. Ee, onların da çoğu tanıdıklarım yani. işte belgesel çekerken e, karşılaştıklarım. Hatta mesela bir tanesi babam. Öyle, öyle mi? Olan, yani, o benim her filmimde öyle işte yaşlı biri lazım olduğunda. <gülüyor> Baba sen geliyorsun diyorum. İlk başlarda böyle sinema yapmama karşıydı. Ha. Niçin? Yani ben mühendislik okudum, sinema yaptım diye. Yani ne güzel işim vardı bunu, niye yaptım bu sinemada bir şey kazanamazsın diye düşündü. Ee, hatta annem daha da karşıydı tabii ama babam da böyle böyle olmasına rağmen filmlere, filmlerimde oynayınca da... ...diyelim bu tartışmalar çıktığında... ...babam ya işte beni eleştirdiğinde annem diyordu tabii tabii öyle eleştiriyorsun ama sen gidip adamın filmlerinde oynuyorsun. <gülüyor> bu suça sen de ortaksın anlamında yani. <gülüyor> Anneniz oynamadı mı? Hiç. Annem yok oynamadı bunda. Ha, belki öyle bir Bakalım şey. onu da ekne etmek üzereyim. <gülüyor> <ama>. Az <gülüyor> kaldı. Umarız edersiniz. Yani her, herkes ikna olur <gülüyor> Kazım Öz'ün kamerasına. Kaçıncı Kazım Öz filmi bu arada? Zer? Benim sekizinci film. Sekizinci <gülüyor> film. Evet. Dile kolay dedikleri. Ben şeyi merak ediyorum. Doğaçlamadan e, demin kısaca bahsettik ama daha su diyalog yazım, yazımından ve kullanımından yönetme olarak, senarist olarak ve hani kurgunun da bir kısmı olarak isminiz geçiyor. Evet. Bu genel bir kazımış Öz mudur ee, ne, neden, neden kaynaklanır? Bu bir tercih değil aslında. Benim için bir zorunluluk. Ee, yani mesela çok hazır bir senaryonun önüme gelmesini isterim yani. Okuduğumda <gülüyor> bunu ben çekmeliyim <gülüyor> demek isterdim. Ee, olmadığı için hani kendi kendime yazıyorum. Hı hı. Yine aslında böyle bir koşullarımdan kaynaklı olarak ben hı hı. E, kendi kendime bir joker haline gelmek durumunda kaldım. Sadece <gülüyor> siz o gördüğünüz bir kısmı yani. Üç şey saydınız ya. <gülüyor> hmm. <gülüyor> evet. Islık da varmış bu filmde onu da sayalım. Islık evet, da var. Bir de başka böyle çok biraz hamal kısımlarıyla ilgili de bayağı işim var. Yani yapım yani, şirketi mesela. Siz evet. De, değil mi? Yani, yapımcılık da tabii yapıyorum bu filmde. Evet. Ee, yani dizi, alt yazılara kadar ben yapıyorum bak söyleyeyim. <gülüyor> şimdi bir önceki filmde bir varmış bir yokmuş da döküdüğüm e olan filmde bir böyle bir komik şeyimiz oldu. Film e, baktık yani şey fena değil yani bir kurmaca filmlerin olduğu bir takım seçkilere girebilir. İşte nitekim İstanbul'un yarışmasına girdiği <gülüyor> dünya festivallerinde büyük kurmaca filmlerin olduğu yarışmalara girdi. Evet. Şimdi oralardan böyle ilgi olunca dedik ya şimdi biz burada yastak kim bu işi yaptı? İki üç kişi. Her, her şeyi yazsak Kazım, Semih, Kazım, Semih işte iki kişi en fazla böyle yazıyoruz. Bu filmin galiba, bunlar da izlediklerinde ana sosyal iki kişi yapmış şey yaparlar. Onun için biz isimlerimizi değiştirdik. Kod isimler kullandık orada. İşte sesi bilmem Serhat'ın kim? <gülüyor> diye. Çok kim? Ekibimiz büyük yani. <gülüyor> büyük ekibim, Çünkü mesela Paris Film Festivali'nde bir e, yarışmaya katılmıştık. Herkes bütçelerini de yazmış oraya. Bu ve 700 bin euro 2 milyon euroluk film ile işte 8-10 bin euroluk film aynı yarışmada yarışıyorlar hiç sesini çıkarma diyorum bizim arkadaşa biz çok büyük para harcamışız bu filme diyelim <gülüyor> <gülüyor> madem öyle değil mi bu, bu işin <gülüyor> yani madem öyle onu kullanalım o zaman bu filmin bütçesini sorsam ben olur mu? Size. Onlar şey şimdi konuşmak istemediğimiz evet. gizli ama çok, gerçekten. Ama çok borcumuz var yani şu anda <gülüyor> uçan kuşa borcumuz var. Böyle söyleyebiliriz <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Ee, onu Doğru. artık de evet şu an devam ediyor. Seyircimizle birlikte o borçları gidereceğiz diye düşünüyoruz. Evet, evet pek çok ama. yerde gösterecek diye de umur evet, ediyoruz evet. değil mi? Pek çok yerde evet yani hemen hemen talebin olduğu her yere gideceğiz. Ee, o açıdan hani e, seyircimizden ee, şöyle bir bizim de talebimiz var. Çünkü filmi izlemeye isteyen çok insan var. Yani şu an böyle evet. bu e, şey yayınlandığından bu yana ciddi rakamda şeyler izlendi. izlendi. Yani evet. Face'te böyle bir, bir izlemede 300 bin, 400 bin, 100 bin bir, bir, bir, bu bana getir, ilk gördüğümde e, benim kuzenim getirdi, getirdi. 296 mı ne yazıyor? Bin. Yok dedim ya bu 296 kişi görüntülemiş herhalde. <gülüyor> İnanamadık yani. Çok hızlı yayıldı. Ne güzelmiş. Dolayısıyla iyi bir talep de var. Ama tabii bunun salona yansıması önemli. Bunun için evet. de yani e, birileri mesela bir yerde filmin gösterme girmesini istiyorsa o oradaki sinema salonlarına baskı uygulayacak ya da talepte bulunacak. Evet. Biz abi. bu filmi istemek izlemek istiyoruz kardeşim bize getir e, demesi lazım. Çünkü biliyorsunuz yani bu tür filmleri bazen yani ...dağıtımının doğal koşullarından... ...kaynaklı olarak... E, ...ulaştırmakta zorlanıyoruz ama seyirci bunu... ...aşabilir bence. Evet. Evet. Bu, bu da Umar güzel bir olur. çaresi... ...olsun işin. Yani biz kuvvetle tavsiye ediyoruz hele 2-3 kişi... ...yaptıysanız bu filmi gerçekten... Bunu değil, veri değil, bir <gülüyor> önceki yapmıştık... Çok ...bunu biliyorum. da çok büyük bir ekip var, hakikaten <gülüyor> emeği olan... çok. Burada evet, arkadaş epey var. bir kalabalık... <gülüyor> ...ekip var, yurt dışı ile de ortak bir Sadece kaç zaten. tane yapımcı var yani, ha, evet... Yani ...5-6 kişi var, New York'ta katılanlar var... ...yabancı bir ekip var... Yerliler var, doğal figürasyon çok yoğun bir şekilde katıldı buna. Evet. Yani mesela efekt meselesinde çalışan çok arkadaş olduğu yani hakikaten ekip büyük yani burada. Peki bu küçük ekipten büyük ekibe geçtiğinizde sizin hissettiğiniz ne oldu? Yani hani diğer filmler <gülüyor> küçük bir ekiple düşününce? Zor oldu bu konuda da ekiple zaman zaman geriliniklerim de olmadı değil. Mesela e, reji asistanı bizim Yasemin o da çok re, film şey harcadı buna emek harcadı. Arada benim kenara çekiyordu Kazım. Seni yönetmesin. Diğerlerin işinde sen karışmıyorsun. Bu benim işim. Sen niye karışıyorsun diye. Böyle <gülüyor> bayağı gerildiğimiz şeyler oluyordu yani. Alış oradaki alışkanlıktan her şeyi tabii, kendin tabii. yapma e, pratiğinden kaynaklı. Ama yavaş yavaş öğreneceğiz. Evet, öyle gibi gözüküyor. Böylece <gülüyor> belki daha çok film olur. Olmaz mı? Yani ekip büyüdükçe, ekipler büyüdükçe. Yani tabii biraz şeye de bağlı. Hani e, hikayeye de bağlı diyelim. Hangi coğrafyada geçiyor? Nasıl bir hikaye? Nasıl bir prodüksiyon istiyor? Bazen Hebu tünebu gibi bir hikaye belki Hı. daha küçük bir ekiple Hı. gidebilir. Ama bazı hikayeler büyük Hı. ekip gerektirebilir. Evet. Yani her alanda çok farklı, deneyimli olan insanlara ihtiyaç olabilir. O zaman hızlanabilir bence de. Bu da onlardan biri gibiydi. Yani New York'tan dersime bayağı uzun bir süreç almıştır diye tahmin ediyorum. İki sene, çekim. iki sene demiştiniz galiba. Aynen. Yani hani çekimlere başladıktan sonra bitiş arasında neredeyse iki sene geçti. Şimdi ne var hakkınızda? Küçük bir Hızlını, fikir mi? Büyük bir fikir mi? <gülüyor> bilmiyorum ya şu an ne yapacağımı hakikaten bilmiyorum. Ama zaman zaman böyle bir şeye geliyorum. Ha, şuna yönereyim diyorum. Sonra diyorum hayır diğerini çekeyim diyorum. Sonra diğerini diyorum. Herhalde şeyi bekliyorum yani bu zengin sürecini tam kapatmasını Hı -hı, bekliyorum. Tabii. Ama arada da yazdığım oluyor yani küçük şeylerle devam ediyor bir şeyler. Evet. Dinleyici tepkisi sormayalım. Daha çok yeni çünkü. festivalde evet. İstanbul Festivali'nde gösterildi. Evet. Orada epey katılım oldu gördüğümüz evet. kadarıyla. iyi oldu. Ee, bir de tabii bizim İstanbul Festivali'nde, yani <gülüyor> Dünya Prömi sizin yaptığınız gibi biz kısaca haberleştirmiştik ee, açık dergide. Ee, sinema kurulu tarafından... Gösterilmesi evet. uygun görülmeyen iki sahne... Sinema Genel Müdürlüğü Üst Enetim Kurulu... Evet. ...tam adını evet, söyleyelim... ...haklarını evet. vermek... E, yani Beyaz Perdi'nin karartılmak... ...istendi e, bir dönemdeyiz... E, ...dediniz... ...bu konuya da temas etmek... E, ...iyi olur... Evet. E, ...zerin başı dertte de girmez umarım... ...evet... ya ...umarım tabii bizim için... E, ...üzücü yani zorlayıcı bir durum... ...çünkü bir film... E, min tek bir karesi eksikse aslında o film eksik Tabii. gösterime giriyor demektir. Çünkü onun bir anlamı vardır. Yani bir yerde bir sahne varsa tüm hikaye açısından, dramaturji açısından bir rol oynadığı için orada vardır. E, e, dolayısıyla burada bir kesinti yapmak e, gerçekten çok antidemokratik bir uygulama hı hı. oluyor. E, burada da maalesef iki sahnemize dönük, yani iki sahne de değil aslında yaklaşık üç buçuk dakikalık bir evet. sahne atmak durumunda kaldık. Ee, maalesef Türkiye'nin gerçeği bu da yani e, bununla bunu buna alışmadan e, doğru bir mücadele yöntemiyle e, nasıl e, hareket edebiliriz ne yapabiliriz bunu e, tartışmak lazım konuşmak lazım hem sinemacılar hem seyirci yani bunu özellikle seyircinin de bundan haberdar olup Tabii. bununla ilgili bir şey yapabilmesi lazım o açıdan da yani bu karartılmış sahneler benim için anlamı buydu yani seyirciye bunu duyurmak aynı zamanda. Yani burada eksik izliyorsunuz. Benim tam kopyam değil belki bu. Ama bu eksik izlemenin sorumlusu ben değilim. Bununla ilgili mücadele etmeniz lazım yani. Ben Zaman zaman mesela bu sahnelerle ilgili soruluyor yani ne vardı bu sahnelerde. Benim ilk söylediğim yani aslında bunu acaba şey mi sorsanız yani bakanlığa ya da bu karar veren gruplara sormak daha mı doğru? Çünkü... Buna kimsenin hakkı olmamalı bence. Yani bir başkası adına bir başkasının ne izlemesi gerektiğini e, gerektiği dönemi kapatmamız lazım bence. Yani buna seyirci eğer yanlış bir film yapmışsak da seyirci onu Karar değerlendirebilecek bir güçte bence. He. Yani propaganda ise, kötü bir propaganda filmi ise bile yani seyirci o propagandadan dolayı gaza gelip gidip bir şey yapmıyor. Yani böyle bir şey yok. Bu bir sinema filmi bakıyor. ya Bu çok provantatif deyip geçebiliyor. O açıdan bu başkası adına ...özellikle toplum adına bir şey yapma... Hı -hı. E, ...davranış biçimi... E, ...çok problemli yani... Bununla, bu, ...bunun değişmesi lazım kendi ülkemizde... ...özellikle bir sanatçılar tabii ki... ...film üretenler... ...bundan olumsuz etkileniyoruz yani. Tabii ki. Geride bırakmak gerek dediniz... ...bu dönemi çok doğru söylediniz hakikaten. Evet, evet. Zaten çok... ...farklı mecralarda da konuşuluyor... ...pek çok boyuta yol açıyor yani... ...otosansürü de yol açıyor bir noktada ama... ...sizinki kreatif yöntemlerden bir tanesiydi. <gülüyor> Onu... Evet... ...söylemek evet. ve işaret etmek gerek... ...bir de, de şeyde altını çizelim... ...hakikaten... ...göremediğiniz sahnelerde ne olduğunu merak ediyorsanız... ...seçil senden bir daha anlatılmanı isteyeceğim... ...kurumun ismini... Ben bu... yazdım unutmamak için çünkü... <gülüyor> çok evet evet lazım diye... ...Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü... ...Üst Denetim Kurulu tarafından sakıncalı bulunmuştu... ...bu sahneler... 3,5 dakikalık bir bölümü... Evet, ee... soru sormak mümkün... ...diye tahmin ediyorum Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz... Kazım Bey. Ben teşekkür geldiğiniz ederim. Geldiğiniz için. Çok sağ olun. Aslında şunu da soracaktım. Deminden beri dua ne deyip duruyorum. En son açık dergi mülakatı oradaydı. Tam 15 Temmuz'dan sonraydı. Festivalıma denk gelmişti Fransa'daki. Ki muhteşem bir festival bu arada. O da evet, söylemek kesinlikle, lazım. Kesinlikle. <gülüyor> Türkiye hakları temasıyla Kazım Öz'ün de pek çok filmi, pek çok Yazım Öz filmi de gösterilmişti. O vesileyle Defne Gülsoy konuşmuştu sizinle ve tabii ki o dönemde hepimizin sorduğu soru ülke nereye gidiyor evet. sorusu ki şu anda da aynı soruları soruyoruz. Ne kadar hı. ilginç. Ee, siz her şeye rağmen ümitli olduğunuzdan bahsetmiştiniz. Bizim de hatta ha. içimiz açılmıştı. <gülüyor> aynı soruyu sorsak. Evet. Ben aslında aynı umudu koruyorum. Yani tablo çok kötü. Ee, ama e, biraz da hani bu tür e, tablolardan sonra aslında daha e, ferah bir ortam hı hı. Daha aydınlık bir e, dönem başlıyor bence. Bunu mesela <gülüyor> Brecht'in 1940'larda söylediği hani karanlık görünsün ama aslında aydınlıktır diye bir laf var. Yani 1940'lar e, Almanya'sı için. Niye ya? Hakikaten e, o dönemde de görünmemiş bir aydınlık vardı orada yani içinde. E, bu, yani burada da e, bu bir dönem bence bu dönem bitecek yani ki bence yaklaştık da sonuna. Yani hem sabırlı olmak lazım, hem mücadele etmek lazım. İşte herkesin kendi alanında doğru yanında durarak yani hı hı. gerçekten insanlığın faydası olan her şeyi koruyarak, saklayarak yılmadan, onurumuzu koruyarak, satmadan hareket edebilmemiz lazım. Yani bu herkes için geçerli bir şeydir. Yani böyle bir mücadele içerisinde olmak, Türkiye'de herkese faydalı olmak demektir aslında. Ama yani böyle hani korkarak, sinerek, umutsuzlanarak burla, buralardan giderek mesela ben son dönemlerde onu da çok görüyorum. Yani kendi ülkesini terk ederek burası sanki yaşanmaz bir yerdir artık gidelim e, diyerek bu sorunlar bence çözülmez. Yani jan gibi aslında nereye gidersek gidelim. Evet. E, kendimizi birlikte götüreceğiz. Geçmişimizi birlikte götüreceğiz. Doğrusu bence onunla yüzleşmek evet. ve orada o e, doğal direnişi göstermektir bence. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Elinize sağlık. Filminiz gerçekten çok güzel olmuş. Tebrik ederiz. Çok teşekkür evet, ederiz. Gazi Mösün Zer filmi vizyonda.